Lü ilvi bro hakiki, zannetin maklini sanki maki Her zaman belli kafamdaki tabii ki bakın nasılmış sendik. Hiç hey, değiliz hey, hey, temkinli. Rahatladım çocuğu 150 Miligramı o paraşüt dediğim çoktan zaten gördün, indirdiğim doyumsuzluğun sonucu da bunu ne yapayım? Meraklan, meraklan, bekleme diye yapacağım. Kıyaslanmamaz da çıktık çıkıyoruz vaktaydan. Dilden dilim yok, öğrenmiyorum hala yolda. Ne planlaması onun yeri la hala yapmıyorum bak program. Geldim de geleli biliyor olmadı burada çok fazla. Tamam mı ya? De de de de desteğe gerekebiliyor onlarca. Dernge esme Aratun bence eski di şeker. O da ön demiyor öndeker. Ramen. Osi bir köp tadı ağzımdan akşam dolu tartmadım belki 250 gram Vermem firde her seferinde Aksanmaz teslimat sorun yok deniyor tamam Bu işler değilsen eğer önerin Boyunu açmaman yok yok yok zıplama Bu işler DJ'in kanlı bir k******di çünkü benim fokusum kafam <gülüyor> Aranan adam sanki makina Ne var ne atlas Bu yokuşta çekersin patina Biliyorsun bizi hastaman ithan tan. rap mi hedef bul Elektrik yok dedes tur Senet fiş yok nakit full Hasiktir lan basit Saatimi takarım Melder'den Davet bekleyemem Merkel'den Yaşıyorum içinde Matrix Ulanık her şey hiç net değil Hatunu seviyorken French kiss Bence bırak onu bu teklif Çok var yolunu kestiğimiz Hepsine rest in peace Hiçbiriniz dengim değil Sence bu rap değil mi? Nasıl olacak lan? Tabi klipte kadın olacak lan Eğer bize hasım olacaksan Tüm makineler hazır olacak <gülüyor> <gülüyor> Yol kendi yeterse yolda kalmam alt patlar çakal cikkatli kaptan Patlar filaf Para şu çat çat at sel pakten çavşal kızlar çarşı pazar karışık kazanırız sondan gelseydi de bir dumanla yıkılmaz attığım çok alışık imen e pantonum varsa iki kırışık fik fik sakta top kızım dedim rahat ol anlaşırız bu gece misali nato drink truck babo yetişemez merva 7'den 70'e ye yetişmiş asıl bekledim abi gelmedi ha bire mesajına bak dedi çıkmışım tatile buralara takılırım ben dedim nadiren aradık aradık bulduk aldık acilen alır okay gelin lokasyon kafa tokat paket okay dinlemedik <O sector now> <o commentary> Onu tripleştirep Sen ödedim dinlemedim pek Gezilir rahat olup gezin hadi bey